Şükür Duası Allah'ım, övgüler sanadır. İlahi, ilah ancak sensin, övgüler sanadır. İlahi, mülkün hakimi ancak sensin, övgüler sanadır. İlahi, tek olan ancak sensin, övgüler sanadır. İlahi, yüce olan ancak sensin, övgüler sanadır. İlahi, yaratıcı olan ancak sensin. Övgüler sanadır. İlahi, rızık veren ancak sensin. Övgüler sanadır. İlahi, hakimiyet senindir. Övgüler sanadır. İlahi, bir şeyi zorla ancak sen yaptırırsın. Övgüler sanadır. İlahi, kudret sahibi ancak sensin. Övgüler sanadır. İlahi, hakkıyla gören ancak sensin. Övgüler sanadır. İlahi, Hakkıyla işiten ancak sensin. Övgüler sanadır. İlahi, göklerin hakimi sensin. Övgüler sanadır. İlahi, rahman ve rahim olan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, yaratıcıların en güzeli sensin. Övgüler sanadır. İlahi, bağışlayanların en hayırlısı sensin. Övgüler sanadır. İlahi, varislerin en hayırlısı sensin. Övgüler sanadır ilahi hayır kapılarını açanların en hayırlısı sensin övgüler sanadır ilahi kalpleri ve gözleri çeviren sensin övgüler sanadır ilahi her şeye yeten ve hidayete ulaştıran ancak sensin övgüler sanadır ilahi yoktan örneksiz olarak yaratan sensin övgüler sanadır ilahi geceyi gündüze Gündüzü de geceye bürüyen sensin övgüler sanadır ilahi bize en yakın olan ve duaya icabet eden sensin övgüler sanadır ilahi gözetleyen ve hesap soran ancak sensin övgüler sanadır ilahi tövbeleri kabul eden başı çok olan sensin övgüler sanadır ilahi Besleyip büyüten ve eğitip yetiştirenlerin Rabbi sensin, övgüler sanadır. İlahi, sebepleri yaratan sensin, övgüler sanadır. İlahi, efendilerin efendisi sensin, övgüler sanadır. İlahi, dereceleri yükselten sensin, övgüler sanadır. İlahi, gökleri yaratan sensin, övgüler sanadır. İlahi, öldükten sonra diriltecek olan ve her şeyin varisi olan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, destekleyen ve yardımcı olan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, yaratan ve istediğini zorla yaptırabilen sensin. Övgüler sanadır. İlahi, daima galip gelen, dilediğini bozguna uğratan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, bir olan sensin, övgüler sanadır. İlahi, kendisine muhtaç olunan sensin, övgüler sanadır. İlahi, şerefli olan sensin, övgüler sanadır. İlahi, doğruya ulaştıran sensin, övgüler sanadır. İlahi, çok seven ve sevilen sensin, övgüler sanadır. İlahi, yüce olan, nimet veren sensin, övgüler sanadır. İlahi, ayetleriyle apaçık olan, zatıyla gizli olan sensin, övgüler sanadır. İlahi, en iyi bilen, hikmetli olan sensin, övgüler sanadır. İlahi, mağfiret eden, şükrü kabul eden sensin, övgüler sanadır. İlahi, çok övülen, şeref sahibi sensin, övgüler sanadır. İlahi, iyiliği çok, merhameti bol olan sensin, Övgüler sanadır. İlahi, Lütuf ve ihsanı bol, Güzel davranan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, Evveli olmayan, Sonsuza kadar var olacak olan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, Aziz olan ve izzetli kılan sensin. Övgüler sanadır. İlahi, En büyük sensin. En büyük izzet sahibi sensin. Övgüler sanadır. İlahi, her şeyi idare eden melik sensin, en mukaddes olan sensin, övgüler sanadır. İlahi, cömert olan ve dilediğini cömert yapan sensin, övgüler sanadır. İlahi, kölelikten azat eden sensin, övgüler sanadır. İlahi, bulutları inşa eden sensin, övgüler sanadır. İlahi, rahmeti ve ihsanı bol olan sensin, övgüler sanadır. İlahi, halimizi bilen sensin, övgüler sanadır. İlahi, nimeti karşılıksız bolca veren, ihsan eden sensin, övgüler sanadır. İlahi, yüce olan, en güzel yaradan sensin, övgüler sanadır. İlahi, yücelten, faydalandıran sensin, övgüler sanadır. İlahi, varlıkların sahibi sensin, övgüler sanadır. İlahi,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 Hikmet sahibidir. Kararını verdiği zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ey Muhammed! Yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Kim Allah'a güvenirse, o O'na yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. Allah, dilediğini yapmaya muktedirdir. Güç ve kuvvet, güce ve büyük olan Allah'a aittir. Ey alemlerin ilahı olan Allah'ım! Ey kendisinden başkasına kulluk etmediğim ve kendisinden başkasından yardım istemediğim Allah'ım! Bize işlerimizi kolaylaştır, durumumuzu düzelt, bize verdiklerini bereketli kıl. Bizi, ana babamızı, Mü'min erkekleri ve mü'min hanımları, Müslüman erkekleri ve Müslüman kadınları bağışla. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıla. Senden başka ilah yoktur. Ey diri olan, her daim uyanık olan Allah'ım. Ey celal ve ikram sahibi.